الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه واتباعي واحفاده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يطرق قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اذكر كما لله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Sadakallâhu'l-azîm ve bellagena Resûluhunne bi'l-Hâşim'i bil Ya i̇lahel alemin her halükârda tevfikat-ı subhâniyeni bize yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bize masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb ya beyle i şerifini tahsile, Habib-i etibini tanımaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Bu hürmeti seyyid Ve Mürselîn. Rabbil Alemin. Serem Müslümanlar, en son mevizede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Cenab-ı Hak tarafından mükellef ve muvazzaf bulunduğu kulluk vazifesini bir hakkın yerine getirdiği hususunu arz etmiştim. Kulluk vazifesini bütün yönleriyle anlatma imkanı olmadığı için içinden sadece beş hususu seçerek arz etmiş ve arkasından muazzaf ve mükellef bulunduğu yüzlerce vazifesi, nasıl hassasiyetle yerine getirildiği ve nasıl onun nübüvvete delil olduğunu ve bir taraftan da bize kulluğuyla nasıl ders verdiğini, bir fezzekâ halinde takdim etmiştim. Resul i Ekrem vesselam, tıpkı bizler gibi Allah tarafından, bize nasıl ey insanlar Rabbinize ibadet edin deniyor, ona da ey Şan-ı Yüce Nebi, Rabbine ibadet et denmiştir. Biz çok defa bir kısım inhiraf çizgileri içinde muvazzaf bulunduğumuz bu şeyi ihmal eder, veya aksak yerine getiriz. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu Allah tarafından muvazzaf bulunduğu bu vazifeyi, kulluk adına kendisine açılan kapıyı ve pencereyi, söverlerini eşiklerini söküp içeriye girercesine yerine getirdi. O kulluğuyla arş-ı kemalata çıktı, kulluğuyla bir arşiye çizdi, bir miraç yaptı. Miraç onun kulluğunun semeresidir. Allah'a o türlü kul oldu ki, Allah Celle Celaluhu, onu kullar arasında bulunmadan aldı, imkanla vücub arasında bir noktaya yükseltti. Biz ona kâbe Ka kavseyn diyoruz. Allah bu kulluk anlayışını bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şunu hemen arz edeyim, insanın Allah'a karşı Allah nezdinde büyüklüğü, Allah karşısında küçüklüğünü kabul etmesi, kulluğunu izan etmesi, Allah karşısında daima serfru etmesi, secdesi ve rükusuyla kendisini gösterir. İnsan ne kadar büyüktür, Allah karşısında kendisini ne kadar küçük görüyorsa, insanlar arasında ne kadar hor ve hakir görüyorsa, ubudiyette ne türlü içten ise işte o nisbette Allah nazarında nezdinde kıymeti vardır. Resul i Ekrem aleyhissalâtu Allah tarafından bir vazife ile tavsif edilmiş de onu ihmal etmiş değildir. Hayatında ihmali göstermeye imkan ihtimal yoktur. Belki emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapmıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptıysa şayet o işi yapmaya muvaffak kılan Allah'a karşı içinde bir şükran hissi duymuştur. O şükran hissini şayet içinden gele gele ruhu ile ifa ettiyse, ona da ayrı bir şükran hissi duymuştur. Böylece şükran hisleri, ham hisleri teselsül edip gitmiştir. O, bu vadide namütenahi Allah'a kul olma, kulluk yapma, şuurunu, durumunu, keyfiyetini ihrat etmiştir. Kulluk derken onun Allah'a karşı namaz şeklinde, dua şeklinde, münacaş şeklindeki teveccühlerini önce arz ettim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Vez'i hastır burada ama fakat mevzun hamdır Resul ü Ekrem'e sen yakin sana gelinceye kadar, ölüm gelip çatıncaya kadar, yükseldim, terakki ettim, kurbiyet hasıl oldu, vasülülallah oldum veya fenafillah oldum. Bu durumların hiçbirinde kulluktan kurtulamayacağını düşünerek Ölüm geleceği ana kadar Rabbine kulluk yap. Daima boynundaki kulluk tasmasını yani aczını, fakrını, kainat içindeki hiçliğini hatırla. Ve her şeyi Allah'ın yaptığına inan ve o izanla Allah'a teveccüh et. Ona hususi olarak söylüyor. Bize de umumi olarak söylüyor. Mana itibariyle de bize de diyor ki, Ey insanlar! Yakın size gelip çatacağı ana kadar kulluktan inhiraf etmeyiniz. Namazdan inhiraf etmeyiniz. Geceyi ihya'dan ihraf etmeyiniz. Duadan, münacattan inhiraf etmeyiniz. İstifardan inhiraf etmeyiniz. Ma'siyeti bertaraf edecek Allah'tır. Hasenata muvaffak kılacak da Allah'tır. Öyleyse her iki gönde de Allah'a teveccüh edin. Maddi ve manevi muvaffakiyet Allah'ın elindedir. Muvaffak olmak istiyorsanız Allah'a teveccühten bir an dürü olmayın. Bize de öyle diyor. Müminlere karşı yüzünün yerde olması hususunu Kur'an bize ders verdi. Vaksir cenaha kelil müminin dedi ona. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Herkesten daha mütevazi ol dedi ona. Herkesten en büyük insan, en büyüklüğünü en küçük insanlara yakışır hareketler ve davranışlar içinde gösteriyor. Dünyanın kendisine acı yüze bakışı karşısında, içinden az bu hususu geçirmesine mukabil onun her an yardımcısı, yarı, dostu, tesellicisi olan Hz. Çibril Naziloğlu verir. Allah Resulü, şu dünya az bana tebessüm etseydi acaba ne olurdu gibi belki içinden bir şey geçti, bilemiyoruz. Bu vadide söyleyeceğimiz her söz hata olur, o paş damene atılmış bir çamur, saçılmış bir avuç toprak olur. İçinden ne geçti bilemiyoruz, fakat mukarrebin olduğu için, hususi, halis, o sarayın bendesi, teşrifatçısı bulunduğu için, kalbinden dahi en küçük şeyin geçmesine Allah'ın rızası yoktur. Cibril nazil oluyor, arkasından Mikail de nazil oluyor, Allah'ın sana selamı var ey Allah'ın Resulü. Selam etti dedi ki, Habibi Melik bir peygamber mi olmak istiyor, yoksa kul, köle bir peygamber mi olmak istiyor? Mütehayir kalan nebiler, nebisi Cibril'in işaretine bakıyor eliyle, tevazu ey Allah'ın Resulü, tevazu dediğini duyuyor. Ben bir apt, bir köle ve öyle nebi olurum, bunu tercih ediyorum." diyor. Öyleyse sofrana bağdaş kurup oturacaksın. Öyleyse mütekebbir ve mağrur insanlara yakışır eda ve hava içinde yatıp kalkmayacaksın. Bendeler nasıl yaşarlar öyle yaşayacaksın. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olacaksın. Tevazu kanatlarını müminler arasında yerlere kadar bu türlü ve bu denli indireceksin. O, o kadar büyüktü ki, insanlar içinde o kadar büyüktü ki, onun tevazuna had ve hesap yoktu, sınır yoktu. Zaten büyüklüğün alameti küçüklüktür. O kadar büyüktü ki insanlarla görüşebilmek için eğiliyordu. O kadar büyüktü, kelam o kadar yüksekti ki insanlarla konuşurken çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Dilini çocuk dili yapıyordu. O kadar büyüktü ki, muaşeret onlarla beraber onlardan bir fert gibiydi. Daima iki büklümdü. Siz isterseniz şurada aklıma gelen manayı arz edeyim. Miraçta Kabe derken o kavsün takavvüs etmesini onun daima kulluk anlayışı karşısında belini çatır çatır çatırtadan kulluk karşısında takavvüs etmesi şeklinde anlayın. Ve o eğik oku öylesine ve o eğik kavsi öylesine eğik sonuna kadar bırakmamak için Allah rahmetiyle onu doğrultup ta daireyi uluhiyete kadar yükseltmesi şeklinde anlayın. Tasavvufu bir sır, bir eda içinde arz ettiğim bu hususu belki çok kimseler anlamayacaklar. Ama şunu herkes anlar, Resul-i Vesselam'ın büyüklüğü lahut âlemine yükselmesi, o noktada ona ne diyeceğiz diye insanları tereddüt içine sevk etmesi, onun takavvüs etmesindedir. Görünebilmek, sesini duyurabilmek ve sesleri duyabilmek, Anlayışlara kulak verebilmek için kendisini açılan pencereden takavvüs etmesindedir. Ne kadar mağrur insanlar vardır insanlar içinde. Minare gibi görünürler ama insanlık manası karşısında yerin dibine doğru açılmış birer kuyu gibidir onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kuyu gibi görünüyordu yerin dibine doğru. Ama yeryüzünde yapılan en yüksek ehramlardan daha yüksek, en yüksek minarelerden daha yüksek yukarıya doğru Allah nezdinde, nezdü üluhiyetinde öylesine, öylesine şahikalarda pervaz ediyordu. Bu da tevazu onun, bu onun peygamberliğine delalet eder. Ben bana yapılan teveccüh karşısında niye görünmek istemeyeyim ki? Niye bana yapılan iltifatları kabul etmeyeyim ki, onu kabul eden, sadece onun iltifatına değer veren, onun marziyatından başka bir şey düşünmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merdiven merdiven halkın iltifatlarını ayaklarının altına koyuyordu ve eğiliyordu, iki büklüm Mevla'nın huzuruna çıkıyordu. Ve biz onun bu durumu karşısında da ister isteyerek ister istemeyerek Muhammedur Resulullah diyoruz. Olsa olsa bu kameti bala, bu endamı ı bi hemta Allah'ın resulü olur. Allah bizi o nebiler, nebisine bağışlasın. Bu kadar müminlere karşı mürüvvetli, bu kadar merhamet kani, bu kadar lütuf-pervet olan bu insan, aynı zamanda kafire küfre, münafıka, nifaka karşı da alabildiğine çetin ve zorluydu. Bükenmiyordu kimse onun fazusunu. Dünyanın bütün devletleri, Keferenin bütün kabileleri, dinsizliğin bütün efradı karşısına fertler, cemaatler, devletler halinde çıktığı halde yıldıramıyor, tedirgin edemiyor, bıktıramıyor, onu geriye çeviremiyorlardı. Köydanlar gibi hat meydanlarında, aslanlar gibi kükrüyor, düşmanlığın üzerine saldırıyordu. Kimse o noktada onun bir adım geriye çekildiğini görmemiş, gösterememiştir. Bunu arz etmişimdir size sahiheinde, Berra anh Hazretlerine ''Hüneyn'de kaçtınız değil mi?'' diye birisi soruyor tabiinden. Kaçtınız. O gün onlar kaçarken, geriye çekilirken, sahabi de kaçmayı ar sayardı. Bir gün bir harpten kaçarsa kendisini zincire vurur, Allah'tan fermanına af gelinceye kadar intizar ederdi. Ama siz kaçtığının sözü karşısında, beraber bulundukları cemaat içinde Resulullah da vardı. İşte o zaman Berra'nın kalbi çatlar gibi ''Ve lakinne Rasûlallâhi lem yefrir. demişti. Allah Rasûlü kaçmadı geriye çekilmedi demişti. Bunda derin bir sahabi anlayışı, sahabi sırrılığı vardı. Bizim cemaatimize kaçtı dediğiniz zaman, o cemaatin deri pişları bulunan Resulullah da var o cemaatin içinde. Zinhar takın, semti nübüvvetine böyle bir şey gitmesin diye hemen peşin, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firar etmedi demek suretiyle ihamı bu şüpheyi bertaraf ediyor. Resul-ü Ekrem ya eyyühen nebi cahidil kuffar ve'l münafikin vadruz aleyhim ve cehennem ve bise'l dinledikten sonra kafirlere aman vermez hale geliyor. Münafıklara aman vermez hale geliyor. Bu dersi de arız arz ar ettim. Sonsuz şefkatin sonsuz şiddet ve hiddetle bir arada bulunması ancak Nebi'ye has bir keyfiyettir. Bu dahi bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ahkam-ı ilahiden başka hiçbir şeye bel kırmamış, boyun bükmemiştir. Bel kırmış, boyun bükmüşse ahkam-ı ilahiye bel kırmış, boyun bükmüştür. Kanuni ilahinin dışında bir hüküm vermek, bir karara varmak aklının köşesinden geçmemiştir. Allah'ın ahkâmiyle hükmetmiş, Allah'ın dediklerini yerine getirmiştir. Kanunları ezelde vaz eden Allah, La-Yezade Resûl-i Ekrem vesselam tarafından onların infazına şahit olmuştur. Allah kanun vaz edendir, nebiler, nebisi de o kanunları infaz eden icracıdır. Onlardan bir tanesine muhalefet etmemiştir. Öyle kanunlar icra etmiştir ki, o kanunların bir kısmını kendi nefsine tatbik iktiza etmiştir. Ve seve seve rahatlıkla bunu tatbik etmiştir. Öyle kanunlar icrasını Allah onu muhasab kılmıştır ki içi yana yana sinesi alya alya, gözleri dilhun ve ceyhun ola ola Allah'ın emrettiği o şey icra etmiş yerine getirmiştir. Bu hal dahi onun peygamberliğine telalet eder. İşte kulluk derken onu sadece namaz kılma oruç tutma şeklinde anlamayalım. Kefe çevre, müminin hayatını içine alan Allah'a karşı vazifelerimiz mecmuasından ibarettir. Bir kısım emirlerden, bir kısım nehilerden ibarettir. Menfi bir kısım ibadetlerden, müsbet bir kısım ibadetlerden ibarettir. Bütün bu ibadetleri yerine getirmeye ibadet diyoruz. Bu işi yapma ameliyesine, kulda tezahürü keyfiyetiyle ubudiyet diyoruz. Bunu yapana abd diyoruz. O en yüksek payayı bu suretle almış, ''Muhammedun, Muhammed Abduhu Allah'ın abdidir.'' ünvanıyla, serfiraz olmuş, kurbi ilahiyeye mazhar olmuştu. Bu, sadece kulluk keyfiyetiydi. Bu derste de Allah'ın tevfik ve inayetine istinad ederek, i̇nşaallah Teala, onun tebliğine arz etmeye çalışacağım. Mevzu tekrar baştan alıp, arz etmeye de fayda mülahaza etmiyorum. Resul-i Ekrem Vesselam'ın kamil iltizamı dediğimiz yani insanlara söylediği şeyler onlardan evvel harfi yansım sıkı tutup yaşaması nasıl onun peygamberliğine delalet ediyor? Öylese de Allah'tan aldığı emirleri başkalarına tebliğdeki titizlik ve hassasiyeti dahi Muhammedur Resulullah dedişehir. O farz-ı olarak bu vazife ile muazzaftı. Farz-ı onun Allah'ın emirlerini anlatması. Kur'an'ı Tebli etmesi en büyük bir farzdı onun için. Kendi peygamberliğini anlatması en büyük bir farzdı. Namazın, orucun, haccın üstünde en büyük bir farzdı. O vazife büyük insana, kuvvetli insana farzı aynı olarak terettüp etmişti. Allah zayıflara lutfetti, bizim gibilere ağır yük kaldıramayanlara o vazifeyi farz-ı kifayi olarak tahmil etti. Ama bir cemaat eğer bu vazifeyi bir hakkın yapmıyorsa, cem'i nefir zamanı hakim ise, sistemli ve resmi olarak Allah anlatılmıyorsa, cenaze namazı kılınmayan bir memleketin bütün namaz kılanları mesul olduğu gibi, o memleketin bütün insanları mesul olur, günahkar olur, hüzuri ilahiye gittikleri zaman tar dolunurlar, yüzlerine bakılmaz onların. Tebliğ vazifesi nebinin üzerinde farz-ı ayin, bizim üzerimizde de farz-ı kifayedir. İşte bu iki yönlü meseleyi arz edip, bir tarafıyla kendi vazifemizi görmeye çalışacak diğer tarafıyla da onu büyük vazifesinin altında nebi olarak idrak etmeye bakacağız. Allah hakikati hakikatin kâmeti kıymetine uygun anlatma ve anlama muvaffak kılsın bizleri inşallahü teala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ileyke min rabbik ve illem tafal fama ballaghta risalata. Vallahu ya'simuka minan اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey Allah'ın Resûlü! Maruf, meşhur, malum nebi demektir. Başındaki harfi tarifle nebiler arasında serfiraz, müstesna keyfiyeti olan büyük peygamber demektir. Sana diyorum dikkat et! Rabbinin sana tebliğ ettiği, emrettiği şeyler insanlara tebliğ et. Onların birinde küçük bir kusur yapar, tebliğde fütur getirir, ve küçük bir inhirafa maruz kalır veya inhiraf edersen, sen Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu büyük vazifeyi yaparken de, kefere ve fecereden sana gelecek devahi karşısında sakın sarsılma, korkma. Allah seni koruyacaktır, sana söz veriyor. Senin inandığın Allah, seni arş-ı kemalata çıkaran Allah, Kabe Kavseyn'e yükselten Allah seni koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِي الْقَوْمَ Allah'ın zaten kafirler hakkında hidayeti varik değildir. Bununla beraber sana şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin elinin sana yetişmesi hususunda Allah onlara imkan vermeyecektir. Onları haib ve hasir bırakacak, muratlarını tahsil etme mevzuunda daima bedbinliğe, ümitsizliğe gark edecektir. Onlar el uzatacaklar sana, sana dokunmak isteyecekler, fakat emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Bu ayetin siyahında, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ mübarek cümlesini böyle tefsir etmek bana daha uygun geldi. Burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim, mevzuğa girmeden. Resul i Ekrem aleyhissalâtu Allah'ın kendisine tebliğ ettiği peygamberlik vazifesini, Fethetlere tebliğden başladı 23 sene, kabilelere, aşiretlere kendisini arz etti. Cemaatlerin toplandığı yerleri keşfetti, oralara rihlet buyurdu, göç yaptı. Cemaatlerle gitti görüştü, panayır yerlerine adım adım takip etti, çeşitli panayırlara iştirak etti. O da tüccarlar gibi bir alışveriş yapıyordu. Bir şeyler verecek bir şeyler alacaktı ama ne arabası ne atı vardı, ne arkasında yükü ne de kumaşı vardı. Onun insanlara satmak istediği şey Allah'ın rızası, almak istediği şey de insanların Allah'a imanıydı. Bu alışverişi yapacaktı, İşte bu büyük meselenin dellalıydı, o böylesin Allah'ın dellalıydı. En aziz emtihanın ticaretini yapıyordu ve bu ticareti iştira eden kimseler en büyük şeyi almış müşteriler olacaktı. Ama siz görün ki o devri cehalette, o üst üstüne karanlıkların birbirini takip ettiği o devirde, Resul Ekrem'in bir hem tasattığı bu elmaslara kimse talip olmuyordu. En iyi yüz gösteren cemaati o sonra bize şöyle anlatıyor. Ben falan cemaatin yanına gittim, bana biraz yüz gösterdiler. İşlerinden birisi dedi ki, biz seni şimdi kabul edelim, nübüvvetini de tasdik edelim ama sen vefat ettikten sonra bu iş bize kalsın. Bu işin imaretini, amirliğini, melikliğini biz yürütelim. Ben de onlara dedim ki bu Allah'ın elindedir. Allah dilediğine, murat buyurduğuna bunu miras bırakır. Ve işte en iyi yüz gösteren bunlar olmuştu. Demek ki diğerleri Allah Resulüne hakaret ediyor, yüzüne tükürüyor, başına toz toprak saçıyorlardı. O meliklere, ümeraya nameler yazıyor, onları Hakk'a davet ediyordu. İran Şehnişahına name yazıyordu. Habeş hükümdarına Necaşi'ye name yazıyordu ve Kıptü hükümdarı Mukavkıs'a name yazıyordu, Hireklüs'e name yazıyor, şerefli ashabını gönderiyor, hak ve hakikatı onlara da duyuruyordu. Hayat baş olan, ihlaslı söylenen o sözler, etrafta ummanlar gibi mevceler hasıl ediyor, dalgalar bütün cihanı saracak keyfiyette kabarıyor, dünyanın etrafına doğru yayılıyordu. Ama o ilk devre, o 13-14 senelik devre var ya, göklerin bir damla yağmur düşürmediği devre, yerin bir tane ot bitirmediği devre, her şeyin Müslümanları imtihan etmede ittifak ettiği o devre, o devre çok çetin ve zorluydu. Müslümanlar bir tane iltihak gördükleri zaman bayram yapıyorlardı. Bir Hz. Hamza'nın Müslüman olması onları o kadar sevindirmişti ki, cahiliye devrinde öylesine tatlı bir bayram yaptıklarını hatırlamıyorlardı. Hazreti Ömer'in İslam'a dehalet etmesi onlara bir bayram bir sevinci hasıl etmişti. Bir ferdin dahaleti bayramdı onlar için. Yıllar geçiyor düşünün ki Hz. Ömer Bilsat'ın 5. senesi dize geliyor. 5 sene gök katı yer katı ne oradan bir damla ne de yerden bir tane ot bitmiyordu. Ve Müslümanların sayısı onunla 40'a çıkıyordu. 5 sene Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti, 40 sene faziletli hayatı, etrafında topladığı insan beş sene sonra kırk kişiden ibaret. Ama Müslümanlar yılmıyor, usanmıyor, durmadan hak ve hakkata tercüman ve dellal oluyorlardı. Bir, bu noktayı kafanızın bir köşesine koyun, Resulullah'ın nübüvvetini anlayacaksınız. İkincisi, şu noktaya da dikkat edin. Nefsin istediği şeylere insanları davet etmek, yağmaya, talana insanları davet etmek, Mesela fakirleri, köylüleri, ortaçağda olduğu gibi proletarya sınıfını ayaklandırma bunlar rahat şeylerdir esasen. Onun başındaki Luther gibi liderler, daha eski devirlerdeki Aciz gibi liderler, bunlar insanları ayaklandırırken hep diyorlardı ki, zenginlerin elindeki servete sahip olacaksınız, yağma edeceksiniz, hanımlarını ellerinden alacaksınız, kızlarına tesahüp ve temellük edeceksiniz diyorlardı. Beylerin yerine siz bey olacaksınız, beyler sizin yerinize geza olacak, diyorlar. Bir Allah'a iman da bunun altında, judaizmde olduğu gibi anlatılsa bile, Martin Luther'de olduğu gibi anlatılsa bile, fakat asıl nazarı dolduran, gözü dolduran, kalpte büyük bir ağırlık olarak kendisini hissettiren husus, yağmacılıktı, talancılıktı. Onun için ursuzca kalabalıklar bir araya geliyor, yuvarlandıkça büyüyor, devletlerin bünyesine çarpıyor, yağma talan oluyor, istediklerini, unduklarını elde ediyor, bazen bozuluyor, bazen de o işi devam ettiriyorlar. İster başka şekilde içtimai bir hareket olsun, isterse o devirdeki manası keyfiyetiyle komünizm hesabına bütün hareketler hep böyle olmuş ve böyle neticelenmiştir. Kadının, kızın ibaha edildiği topluluk olmuştur. Yemenin, içmenin, yağma şeklinde insanlığa takdim edildiği hareketler, itilaller hazırlanmıştır. Nebi'nin hareketi, Nebi'nin inkılabı bunlardan tamamen başkadır. O kendi efradına ve etvaına der ki, siz galebe çaldığınız mağlup milletlerin bir arpatına dahi tenezzül yiyeceksiniz. Kadına, kıza elinizi sürmeyeceksiniz. Manastırlara çekilmiş insanlara dokunmayacaksınız. Yaşlıların kılına dahi temas etmeyeceksiniz. Hak ve hukuka tecavüz etmeyeceksiniz. Dünya malından istediğiniz gibi değil, Mevla'nın istediği gibi temettü edeceksiniz. Bugün iseniz, yarın arpanın yetide birinden hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bugün sarayda olsanız dahi, yarın yerin altında yılanın, akrebin, çıyanın yanına gideceksiniz. Bunları söylemiş, yapacağı büyük inkılabı bir muvazene, bir muadele ile yapmıştır. Onun için Nebi'nin inkılabıyla, Zâir ictimâîyâtçıların inkılabı arasında büyük fark vardır. Onlarda ağıdın, çitin önü açılıp da dört ayaklı mahlukların salı verilmesi gibi ırza, namusa, mala, mülke menala insanların salını verişini görüyoruz. İnsanların salma gezmeye sevk edilişini görüyoruz. Ama Nebinin hareketinde insanların zapturaptı alındığını, insanların nizama ve intizama davet edildiğini, insanların dünyayı terk etmeye davet edildiğini, Mevlai Müteal'in Rızasının taç veya taçlarda sorguç olarak kabul edilmeye davet edildiğini görüyoruz. Dünya itibariyle bütün ihtilalcilerin, inkılapçıların hareketleri çok kolaydır. Öyle bir hareketi Allah Resulü'nün ümmetinin en hakiri olan ben rahatlıkla yaparım. Size bunu rahatlıkla söylüyorum. Bir meclis devirmek, bir orduya karşı gelmek çok rahat şeylerdir. Ama bütün bunlar yıkıcıdır ve bizden fersah fersah, sera süreyya uzaklığı içinde uzaktır. Biz Allah Resulü'nün çok geride hav hav diye arkasından koşup giden bendeleri olsak dahi, onun yoluna, davasına, inkılap anlayışına bütün ruhu canımıza bağlıyız. Onun sevgisinin, Allah muhabbetinin gönüllerde taht kuracağı anı bekliyoruz biz. İnsanlar Allah'a inanacaklar. Doğru dürüst nizam, insanlığı mesut edecek ida nizam, meleklerin hayran kalacağı mesut nizam kendi kendine teessüs edecektir. Kimsenin burnu kanamayacak, insanlık özeti insanlık devresine ulaşacaktır. Dostlar, bu ümitle müreffeh ve mes'ud olsunlar, düşman görünenler, mümini düşman kabul edenler de emin olsunlar ki, sineyin canına kıymayanlar onlara kıymayacaklar. Şefkat fedaileri olarak onlara hak ve gösterecekler. Evet, Nebi'nin intilabını da böyle anlayalım, onun meydana getirdiği büyük hareketin arkasında Muhammedur Resulullah'ı görmeye çalışalım. Taberani, Haris i̇bn Haris vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Büyük eziyet, büyük işkence, korkunç iğra aldatma, mal mülk, vadinde bulunup onu inhiraf ettirmeye çalışma, ailesini tazdik etme, inananlara karşı boykot yapma, katline karar verme, bütün bu hareketler karşısında dimdik peygamberlik vazifesini yapan nebi misalleriyle beraber görelim. Görelim ve misallerin sonunda Muhammedur Resulullah diyelim. Görelim ve Allah'ın bize yüklediği bu peygamberlik vazifesi, farz-ı olarak bizden de nasıl istendiğini anlamaya çalışalım. Haris i̇bn Haris, cahiliye devrinde Allah Resulü zuhur buyurmuş. İnsanları nura, hakka, hakikata, hidayete davet ediyor ama yarasalar, Nurdan, ziyadan hoşlanmayanlar Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüzünü gece yapmak, hayatı onun için zehir, elem haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mekke'ye yakın bir yerde veya haremi i Şerif'e yakın bir yerde bir kalabalığın ciddi bir hareket içinde bulunduğunu müşahede ettim. Babama, babasının adı da Haris, kendisinin adı da Haris, Harisi bin Haris. Dedim ki, ''Nedir bu kalabalık?'' Dedi ki şu Sabi'i başına toplanmış onu dövüyor ve hakaret ediyorlar. Resul Ekrem'e Sabi'i diyorlar. Resul Ekrem ellerini göklere kaldırıyor, mevlaya ibadet ediyordu, ada bulunuyordu. Göklere tapanlara Araplar Sabi'i dedikleri için Resul Ekrem'e de bu hakaret ifade eden tabirle hitap ediyor, onu öyle anlatıyorlardı. Ben çelimsiz bir çocuk o kalabalığın yanına sokuldum. Kalabalık bir tapyere yere serdikleri adamın başından ayrılırken Hazreti Resul-ü Ekrem Vesselam'ı gördüm. O o günkü ifadesiyle Muhammed'i gördüm diyor. Toz toprak içinde kendine gelecek hali yoktu. Artık işini bitirdik diye ayrılmışlardı. Öyle ki diyorlardı. O onlara kim bilir kulu la ilahe illallah tüfluhu mu diyordu. Ne diyordu ki? Onlar galayana gelmiş, feverana gelmiş, üzerine üşüşmüş, dövmüş, hakaret etmiş, başına gözüne toz, toprak saçmışlardı. Biraz sonra bir kadın çıka geldi, genç bir kadın. Elinde bir bardak su, bir de bir havlu veya mendil vardı. Allah Resulü'nün tozunu, toprağını su ile siliyor, temizliyor, gözyaşlarını da döküyor, ağlıyordu. Allah Resulü müşahadem ve kulaklarımla, duyuşumla kalmıştı. Ya bineti la takhafini ala abike. Başka bir rivayette inna Allah la yutayyibu abake diyordu. Kızcağızım, korkma. Allah senin babanı koruyacaktır. Baban hakkında korkma. Kızcağızım, korkma. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Allah'ın vaadine itimat etmişti. Vallahu yasunuke minan nasıl Allah ferman ediyor. O insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır diyor. Allah Resulü Üzerine üşüşmeler, başına çullanmalar, taş toprak saçmalar karşısında giriyor muydu? Asla ve kata? Kanunun nizamın olmadığı o devirde rahatlıkla güçlüler zayıfları eziyorlardı. Kuvvetliler, zayıfların başına bela kesiliyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük Peygamberlik vazifesinden bir antur olmuyordu. Ve illem teffal tema belna Bir dakika Peygamberlik vazifesini yapmazsan. Hayeyi mübüvveti kaybedersin, risaleti kaybedersin, kazandığın Allah nezdindeki değer ve kıymeti kaybedersin. İşte bundan tir, tir titriyor, bir an olmuyor vazifesini yapıyordu. Büyük İslam Fatihi Büyük Kumandanı Amr İbni Az da bize şu şekilde bir müşahedesini anlatıyor İbni Ebi Şeyben'in kaydına göre. Buhari'nin şeyhidir İbn Ebi Şeybe resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne kim bilir kaç defa karar verilmişti ve kim bilir kaç çeşit ölümle resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmışlardı. Karar verilmiş bir ölümün infazını, idamın infazını şöyle gördüm diyor. Harem-i Şerif'e yakın bir yerde bulunuyordu, resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın gölgesinde namaz kılıyordu. Onlar, bunun bu vaziyetini putlarıyla alay ve istihza saydılar. Mümin mürüvvetli olsa, mabedinin, mescidinin, hariminde, şeytan adına, küfür adına işlenen şeyler karşısında aynı şeyi duyar, aynı şekilde harekete geçer. Kafir, kendisine ait saydığı mescidinin, Beytullah'ın kenarında, Resulullah'ın ibadetini, putlarına hakaret sayıyor. Sen neler karşısında nelere maruzsun ve nasılsın nasıl düşünüyorsun? Onların içinden Allah Resulü'nün eşkal kavm dediği. Kavmin cemaatin en bedbahtı, en şakisi dedi. İbn Ebi Muayt Allah Resuluna yanaştı. Bir defasında da bu terbiyesiz onun onun için konuştuğumdan hakaret saymayın. O küstah insan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sırtına bir deve meşrimenini koymuş, namaz kılar kendini. <Gülüyor> Resul-ü Ekrem'e arkadan yanaştı, ridasını boynuna taktı, boğacak şekilde sıkıştırdı. Allah Resulü'nün ayaklarının bağı çözüldü, dizlerinin üstüne yere geldi. Artık işi bittiği andaydı, arkadan biri koşa koşa geldi yetişti. Onların kimisini sağa atıyor, kimisini sola atıyor. Resul-ü Ekrem'i kurtarmak için çırpınıyor, durmadan çırpınıyor. Atak tulu nrajulen en yakule Rabbi Allah diyordu. Siz bu adam Rabbim Allah'te dediğinden ötürü öldürecek misiniz diyordu. Bu sözü senelerce, binlerce sene evvel Ali Firavun'dan birisi söylemişti. Allah'ın yine bir başka nebisi olan Hazreti Musaya karşı rabı görülen böyle bir idam hadisesinde ölüm teşebbüsünde Firavun'un sarayındaki bir inanmış bu sözü söylüyordu. Tarih tekerürden ibaret yine aynı kafirler, yine aynı müminler, yine inanmayanlar, yine inanma mevzuunda peygamberlik davasıyla insanlığın karşısına çıkanlar, aynı şeyler tekerrür ediyordu. Allah Resulüne aynı şeyler reva görülüyordu. Boğazı sıkılıyor ve hakkında idam kararı infaz edilmek isteniyordu. Ebu Bekir imdadına yetişiyor, Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıyordu. Allah Resulü yılmıyor, usanmıyor, peygamberlik vazifesini devam ettiriyordu. Gök katı, yer katı, tehalet edenler pek az insanlar ümitsiz. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümitten ummanlar gibi mütemadiyen çağlıyor, dalgalanıyor, etrafa da ümit götürüyordu, yılmıyor, usanmıyordu. Bu yönü de keşke bize örnek olsa, o muktedabihin her halini örnek olarak alma mükellefiyetinde olduğumuz gibi bunu da alsak, ümitsizliğe düşmesek, Allah'ı anlatsak, Kur'an'ı anlasak. Resulullah'ı anlatsak, Cenab-ı Hak bizim etrafımızda da mevce mevce İslam'dan dalgalar hasıl edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şahsına karşı girişilen bu yıldırma ve sindirme hareketlerinden bir sonuncusunu size başka zamanda arz etmişim, arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün bunları yaparken, kendi yakınlarından da kendisini tutanlar vardı, onun için bir destek ve kaideydi onlar. Ebu Talip, Resul Ekrem'e inanmamasına rağmen, Hz. Hadice bir kadın olmasına rağmen, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kaidesiydi adeta bunlar. Onlara dayanıyor, onlara itimat ediyordu. Saçı başı toz toprak içinde eve döndüğü anda dahi, kendisini teselli edecek bir zahiri vardı, bir zahiresi vardı. Hz.Hadîce her hususta imdadına koştuğu gibi o zaman da imdadına koşuyor, saçını başını tarıyor, tozunu toprağını siliyor, sen Allah'ın Resûlusun ey Allah'ın Resûlü diyor, onu teselli ediyordu. Büyük bir kadındı ve büyüklüğünün bir yönü de şudur, o büyüklüğünü tamamlar onun, o acı devrini yaşamış, ziken devrini yaşamış, kan irin devrini yaşamış, gül devrini görmemiş, bülbül olamamış, şakıyamamıştır. O ağladığı zaman göçüp gitmiştir. Saçını başını artmış dişlerini dökmüş, Allah ile sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği o müddet sarfında 20 küsür senelik hayatında her şeyini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın uğrunda feda etmiş, daha hicret olmadan, İslam sitesi kurulmadan, müminler gülmeden ahirete irtihal vermiştir. Onun için ona resul Ekrem hiç söz söylettirmezdi. Onun için Resul-i Ekrem onunla alakalı bütün hatıralara hürmet ederdi. Onun için hiç kimseyi kıskanmayan Hazreti Ayşe çok defa onu kıskanırdı. Yaşlı kadına karşı niçin bu kadar bağlılık izhar ediyor diye resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a sorduğu bile olurdu. Büyük bir kadındı. Büyük nebiye kavmeti kıymetine uygun Allah bir kadın ihsan etmişti. Ama Bilsett'in 8. senesi Ebu Talip Garp'ta gurup etmişti, Hazreti Hadice de şartta grup etmişti. Ebu Talip doğmamak üzere batıyordu, Hazreti Hadice de burada ağlamıştı, öbür alemde yeniden doğmak üzere bir şartta batıyor fakat bir daha işrak etmek üzere Mevlasına gidiyordu. İşte o zaman resul Ekrem'in en sıkıntılı devreti başlıyordu. En acı günler birbirini takip etmeye başlıyordu. O kadar ki Mekke artık sinemde seni barındıramıyorum diyordu yakın akrabalarının bulunduğu Sakife karar verme mecburiyetinde kaldı. Kastı Sakife gitti. Orada akrabaları vardı. İtimad ettiği eşraftan Amr'ın oğullarının yanına gitti, onlara halini arz etti. Bunlardan bir tanesi Abdiya Leyli ibn Amr, Kubeybi ibn Amr, Mef'ûd ibn Amr. Halini bunlara arz etti, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Mekkeliler beni tanımadı, dinlemediler dedi. ''Bana ittiba ve iktida ederseniz Allah maddi manevi size şeref vahşedecektir.'' dedi. ''Dünyanızı payidar, ahiretinizi mesut edecektir.'' dedi. Bunlar hüsnü kabul göstermediler. resul Ekrem'in yüzüne bakmadılar. Bir müşrik olarak misafir gitseydi belki yemek yedirirlerdi, yemek bile yedirmediler. Bir müşrik misafir gitseydi su içirirlerdi, süt takdim ederlerdi. Üzüm mevsimi bağ bağbozumuydu, üzüm ikram ederlerdi resul Ekrem'den bunların hepsini esirgediler. Esirgemekle de kalmadılar. Bunlardan bir tanesi en büyüğü Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen Allah'ın nebisiysen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım demek suretiyle küstahlıkta bulundu. Yani senlere nebiliklere nere demek isnadında, iftirasında, haşa ve kella tezifinde bulundu, tahkirinde bulundu. İkincisi Allah Resuluna sen nebiysen seninle konuşmayacağım artık. ''Nereden konuşayım ki sen büyük bir insansın, tenezzül eder misin benimle konuşmaya?'' der gibi o da ayrı bir küstahlıkta, ayrı bir terbiyesizlikte bulundu. Üçüncüsü Allah Resuluna ''Allah senden başa gönderecek insan bulamadı mı, seni gönderdi'' demek suretiyle hakaret etti. Bununla da bitseydi kafiydi. Yolun sağına soluna bütün Sakif'in çocuklarını dizdiler, ''Taşlayın şu Mecnun'u, taşlayın şu sihirbazı dediler. Taşlar Allah Resulunun başına yağıyor, Vücuduna yağıyor, ayaklarına dokunuyor, başı gözü yarıla yarıla gittiği Sakif'ten tekrar Mekke'ye doğru dönüyordu. Ekşi yüzlü Mekke, halkı ekşi yüzlü Mekke, kendisi ekşi yüzlü Mekke Sakif'ten daha tatlı geliyordu. Hiç olmazsa orada kavmim kabilem var, hiç olmazsa ebubekir Bekir var, hiç olmazsa Ömer var diyordu. Yeniden Mekke'ye dönmüştü. Dönerken de kızmamıştı onlara. Nebi kendine has büyüklük içinde ellerini kaldırmış. ve inni eşku da'fa kuvveti ve havani ale'l nas demişti. Hor ve hakir oluşumu, zayıflığımı bu büyük işi götüremeyişimi sana şikayet ediyorum Allah'ım demişti. Bu peygamberlik vazifesi çok ağır. Başımdan aşkın bir vazife, za'fımı sana şikayet ediyorum demişti. Ve sonunda şu sözlerle teveccühte bulunmuştu. İla men tekiluni. İla ba'idin yetecahhamuni em ila aduvin mallaktehu emri. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Yüzünü eksiten şu Mekkeliye mi? Yoksa gelip yüz bulamadığın şu Sakifliye mi beni bırakıyorsun diyordu. Allah onu terk etmemişti. Allah kendisine teveccüh eden kimseyi terk etmez. Ma wad'aka rabbuka ve ma qala. Mevlam sen hiç terk etmedi, bırakmadı habibim diyor. Duha suresinde Allah ona celle celaluhu. İşte orada da öyle oldu. O sakifli birinin bağının kenarında oturdu, bir ağaçın dibinde kanyen yaralarını silerken birdenbire gök kürlemiş, yağmur yağar gibi bir hal olmuş, başında bir bulut belirmiş, gökten yine kendi arzusunu sorma halinin olduğunu hissetmişti. Başını kaldırdığı zaman kükreyen meleğin sesini duymuştu. Allah'ın selamı var, eğer Habibim isterse dağları sakiflerin başına koyayım diyordu. Allah Resulü başına taşlar gelirken o kadar sarsılmamıştı. Ayağından kanlar akarken, şarıl şarıl kanlar akarken o kadar müteessir olmamıştı. Bu söz, bu teklif karşısında beyninden vurulmuş gibi dülhun olmuştu. İşte o zaman belki gözyaşlarını salıvermişti. Hayır ya Rabbi diyordu. Eğer onların neslinden bir tek adam iman edecekse hayır ya Rabbi diyordu. Dibinde oturduğu ağacın gölgesinde gölgelenirken... Mekke'de kendisine çok düşmanlık yapan Ütbe İbni Rabia Şeybe İbni Rabia bağlarında üzüm bozuyorlar. Bağ bozumu üzüm kesiyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları ninovalı köle Addas'ı bir tabağın içindeki bir salkın üzümle bu garip adama gönderiyorlar. Addas elinde bir tabak, tabağın içinde bir salkın üzüm nebiler nebisinin huzuruna geliyor. En büyük şerefi payayı kazanacağı bir tablo çiziliyor. Allah'a kurbiyet kazanacağı bir makama yaklaşıyor ve yanaşıyor. Nebiler nebisi Taif'ten dönerken Allah'ın ona takdim ettiği tek yekta hediyedir. Belki Sakif'in başına gelecek bütün bela ve musibetleri bertaraf etmek için Allah'ın sadakası ve hediyesidir o. O gün Resul-i Ekrem'in yanan içine bir bardak şerbet su serpecektir. Resul-ü e, kalbi kırık Resul-ü Ekrema. Ene inde'l <gülüyor> munkasirati kulubuhum Allah ferman ediyor. Kutsi hadisinde ben kalbi kırıklarla beraberim. Kırılsın kalbiniz bak nasıl Allah sizinle beraber oluyor. Bizim Alvar İmamı şöyledir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iğvender rızasını vermez mi? Evme acele etme demektir. Sen Hakk'ın kaputunda canlar feda eylesen Emrince hizmet etsen Allah eclen vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğergâhı ağlasan ahvalini sormaz mı? Sen ağladın, çağladın, Allah sormadım halini? Dilhun olduğun derdine derman göndermedi mi Allah? Başına taş geldi de kulum nem var demedi mi Allah Celle Celaluhu? Sen ne zaman teveccüh ettin? El kaldırdın da ellerin gaip ve hasir olarak geriye döndü. Bir de düşünün, kalbi arştan büyük. Arş türsi ve bütün kâinümekân adına yaratılan nebiler nebisi, kalbi kırılmış Arş'tan daha büyük kalbi kırılmış, Allah'ı o haliyle mütevci, halini Allah'a şikayet ediyor. Allah ona sadaka göndermez mi? Salkın tabağın içinde resul Ekrem'e uzanırken Rahman Rahim Allah'ın adıyla ma'alinde Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas bu kelimeyi hiç duymamıştı orada. Zatı Ulûhiyetine uygun Allah'ı tavsif etme, büyüklüğüne göre Allah'ı anma, o anışla yiyeceği şeye, içeceği şeye başlama.'' Bu türlü lafı hiç duymamıştı, bu mahsa bir tevhid ifade ediyordu, Allah'ı anlatıyordu bu. Adeta o esnada başına bir kova su dökülmüş gibi duş yaptı Adda's. ''Sen kimsin ben buralarda böyle söz duymadım'' diyordu. Cennet kapısına doğru yanaşıyordu, yıkanıyordu, yunuyordu. Allah Resulü onun sualine cevap vermeden ona sordu, sen nerelisin? Ben Ninovalıyım. O zaman Resul-i Ekrem bir kat daha oldu. Bir peygamberi hatırlama, yeniden onu dilgir ediverdi. Bir zaman Ninova'nın peygamberi Yunus aleyhisselam da, ki Buhari'de müteadit yerlerde, beni Yunus bin Mettaya tercih etmeyinizdir Allah Resulü. Beni ondan üstün kabul etmeyin der, o Ninova'nın büyük peygamberi. Kavmi onu da dinlememişti, o da şehirinden dışarıya çıkmıştı, o da denize atılmış, balık tarafından yutulmuştu. Rahmet-i İlahi ile sahili selamete çıkmış şecere yakdin altında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüştü. Bütün bunları Kur'an'ın talimiyle hatırlayan resul Ekrem bir kat daha kırılmış ve sarsılmıştı. Dudaklarından da Addas'ın duyacağı şekilde, kardeşim Yunus'un memleketi Ninova demişti. Sen Yunus'u nereden biliyorsun? Ben de onun geldiği menbadan geldim. O da peygamber, ben de peygamberim. Onu dinlemedikleri gibi beni de dinlemediler. Senin yoluna kurban, seni gönderene kurban diyen Adas, Resul-i Ekrem'in üzerine abanmış, saçını sakalını öpüyor. Ben seni nerelerde arıyordum Allah seni bana gönderdi diyor. Ne demek lazım bu bezme girmek için? Ne demek lazım bu devrana karışmak için? Bu devrana, bu bezme dehaletin nişani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Bir iki dakika evvel Allah Resulü, bir tek adama cihanı bağışladığını Allah'a karşı ilan etmişti. Adamı dakikasında Allah ayağına göndermişti. Resulullah memnundu, Adas memnundu, Allah hoşnuttu, cihan hoşnuttu. Sevinç içinde, itibat içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'ye dönüyordu. Yılmayan Nebi, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyor, o büyük dava kavrandıktan sonra niye dolaşmasın ki? Dolaşıyor, o büyük davayı anlatıyordu. Nefsime anlatamadığım şu büyük davayı, büyük hakikati Cenab-ı Hak vastasız, perdesiz, bizim engel olmayacağımız şekilde müminlerin kalplerine duyursun ve ona susamış vicdanları o hakikati uzma ile doyursun inşallah. Bununla sadece şahsının maruz kaldığı taziki, yıldırma-sindirme hareketlerini, onun bu mevzuda direnmesini, yılmamasını, usanmamasını, peygamberlik davasını bir hakkın götürmesini görmüş olduk. Ve bunun arkasında siz ve ben vicdanlarımızı dinlediğimiz zaman, Muhammedur Resulullah'ın yazılı bulunduğunu müşahede edeceğiz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Öyle yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Acıması şefkat etmesi lazım tebliğ etmesi lazım, yılmaması, usanmaması, sinmemesi, yılgınlık göstermemesi lazım. Ve elhak vazifesini yaptı, arkasında olanlar da bir hakkın vazifesini yaptı. Şimdi vazife yapma sırası bize geldi, nice yapar, nasıl davranırız Allah bilir. Şimdiye kadar İslam'ın yüzünü ak edenler, hiç onu yere baktırmadı, yüzüne tozu toprağa bulaştırmadılar. Şu anda bizden aynı şeyler bekleniyor, aynı şeylerin bizden beklendiği bu devrede Cenab-ı Hak İslam'ın ak yüzünü ak etsin, cihanı ak olarak göstersin i̇nşaallah Teala. Onu dünya mamelekiyle, meliklikle, servetle, samanla, güzel kadınlar teklifiyle, ira ile, teşvikle, inhiraf ettirmekle, büyük davasından alıkoymak için... Ne diller döktüler, neler anlattılar. Nelerle o yola koyuldular. Fakat Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bir an vazifesinden durulmadı. İşte bu noktada da aklıma gelebildiği kadarıyla bir iki misal arz edeceğim. İnsanların çoğunu büyük davalardan, büyük hakikatlere sahip çıkarmadan vazgeçirmek için küçük bir maaş, küçük bir mansıp, küçük bir makam kafi geliyor. Bir adamı hakkını ihşetmeden adı koymak için bir müdür yapıyorlar, vazgeçi veriyor, sandalyasını, koltuğunu, makamını kaybetmemek için. Bir tanesine büyük bir maaş bağlıyorlar, vazgeçi veriyor. Bir tanesine bir makam veriyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesine vaizse bulunuyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesini tehdit ediyorlar, o da vazgeçi veriyor. Şimdiye kadar büyük dava, büyük hakikat kuvvetli diye nice omuzlara bindi. Fakat onlar bir kısım şeyler karşısında secde ettiği serfru ettiler. Allah'ın kulları dünyaya, Allah'ın kulları zinete, debdebeye, alaişe, Allah'ın kulları makama, caha, mansıba secde ettiler. Allah'a secde eden ve o büyük vazifeyi, büyük davayı omuzundan atmayan çok az oldu. İşte bu nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Üsveybni Rebia'yı binlerce gavaitlerle Resul Ekrem'in karşısına çıkardılar. Sen kavmini, kabileni birbirine düşürdün. İnsanları, fertleri birbirine düşman yaptın. Ne istiyorsun, talebin nedir? Servetle bütün servetimizi sana verelim. Makamsa seni melik yapalım. Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yürün cariye getirip sana takdim edelim. Bu teklifleri yaparken basit bir insanla konuşuyor gibi teklif yapıyorlardı. Allah Resulü içinden geçen burkuntularla, acı tebessümle bu işi dinliyordu. Sözlerini bitirdim mi? diyordu ütbe İbni Rabia'ya, bitirdim. Şimdi sen de bir dakika beni dinle, diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilüm minerrahmanirrahim. Kitabun ayatu fussiletli kavmin ya'lemûn. O hamimi okurken gökten şimşeklerle vurulmuş gibi ütbe İbni Rabia ye yerin dibine girmek için delik arıyordu. Sonra o durumu anlatırken, vallahi azap ayetleriyle beni tehdit ederken, azap beni yakalayacak gibi bir halet hissettim, diyordu. Orada öyle vurulmuştu ki, dışarıya çıktığı an edasından, endamından, gittiği gibi gelmediğini hemen anlayıverdiler. Ebu Cehil gibi şeytanlar hemen anlayıverdiler. Ütbe pek de gittiği gibi gelmiyor dediler. Ve hakikaten de öyleydi. Yanlarına sokulduğu zaman, Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız. Vallahi ben sihirbazları da dinledim, şairleri de dinledim, kahinlerin sözlerine de kulak verdim. Benim ne olduğumu çok iyi bilirsiniz. Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayın, zira sizin isnatta bulunduğunuz bu şeylerin hiçbirisi bunda yoktur. Bu tamamen lahudi bir aleme bağlı. Bunu dinlerseniz şerefli bir mazi sizi bekliyor. Dünya ve ahiretiniz mesut olur. Seni de tesir etti, büyüledi diye. Belki ona da bir tükürük attığı ayrılı verdiler yanından. İra Resul-i Ekrem'i inhiraf ettiremiyordu. Dünya mal ve mansıbı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı inhiraf ettiremiyordu. O bütün bunlar karşısında "Ma bihaza bu'istu ileykum. İnma ci'tukum min Allah-ı Teala mimma ba'ateni bihi ve kad ballaghtukum ma bihi." وإن تفعلوا فهو حدكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي لأصبر الأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم Ben bunun için gönderilmedim ben Allah'ın beni vazifeli kıldığı şeyle gönderildim ben Allah'ın risalet vazifesi olarak bana yüklediği şeyi de size tebliğ ettim peygamberlik vazifesini yaptım eğer dinlerseniz kabul eder yaparsanız bu dünya ve ahirette sizin nasibinizdir ''Burada paydar, orada mesut olursunuz, eğer bana reddederseniz beni yıldıramazsınız, Ben de yılgınlık göremezsiniz, ben Allah'ın emri için sabredeceğim.'' ''Ta Allah sizinle benim aramda hükmünü vereceği ana kadar.'' diyordu. Madem bu mevzuda bizi dinlemiyorsun, öyleyse memleketimiz fakirdir, Şam gibi, Irak gibi zengin olsun. Memleketimizde çaylar çağlasın, ırmaklar atsın. Bol bol yağmur yağsın, bağlar bitsin, ormanlar olsun. Allah'ına böyle dua et. Dağlar altın olsun, yanında yürüsün. Allah Resulü biraz evvel arz ettiğim aynı sözleri söylüyordu. Benim vazifem bu değildir, bunları benden istemeyin. Benim vazifem tamamen başka şeydir. Ben peygamberlik vazifesiyle gönderildim ve onu size tebliğ ettim. Nasibiniz budur, dünya ve ahirette mesut ve olacaksınız diyordu. Onlar bu mesele karşısında yine Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı başka bir çıkmaza itmek için babalarımızı ihya et, hususiyle bunların içinde Kuseybi bin Kilab'ı ihya et. O doğru sözlü bir insandır. Peygamberliğine şahit etsin, biz de inanalım. Allah Resulü, "Ma bi hadza Ben bunun için size gönderilmedim." diyor. Yine reddediyordu. Gök parça parça olsun üzerimize dökülsün, yer şak şak olsun bizi yutsun. Böyle bela ve musibet gelsin başımıza sen Allah'ın peygamberiysen, haydi bunu yap görelim. Allah Resulü yine ma bihâzâ bu ıssü diyordu. Evet bir gün gök şak şak olup başınıza dökülecek, yer şak şak olup sizler yutacak, o büyük bir gündür. O gün Allah artık kimseyi iflah etmeyecek, kimseye felah vermeyecek. Herkesi yeriyle bir edecektir. Ama o bir kere olacaktır. O günü de göreceksiniz. Resul-i Ekrem'i dinlemeyenler olarak o günü de göreceksiniz. Fakat ondan evvel Bedir'i de göreceksiniz. Mekke fethini de göreceksiniz. Hüneyn'i de göreceksiniz. Ve Resul-i Ekrem'in kahredici kılıcı altında dize geleceksiniz. Serfuru edeceksiniz. Onu da gösterecek Allah Celle Celaluhu. İşte nübüvveti, risaleti anlamayan bu gözü dönmüşler her şeyi maddede, refahta arayanlar, Resul-ü Ekrem Vesselam'ı saptırtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Müstakim doğan, müstakim bir davanın doğması için çalışan, müstakim yaşayan, müstakimlere rehber ve pişdar olan nebiler nebisi, istikamette devam ediyor ve inhiraf etmiyordu. Bu hal ve bu keyfiyetiyle O bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Bu hususta bir misal daha arz çektim. Vakit geldiği için Cenab-ı Hak taksiyatımız affetsin. Bu parlak, ciddi onun nübüvvetine ait bir meseleyi, kâmeti kıymetine uygun anlatamadığından, sönük düştüğünden Allah af buyursun. Amin. Sadece niyetime gönülleri makez kılsın, onu da halis eylesin niyetimi. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu ona göre onunla tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Lillâhi teâlâ el Kur'an kursu derneği var. Bir Kur'an kursu yaptırıyorlar. Yatılı olarak herhalde bilemiyorum peki teferruatını. Daval'da bu hususta yardım talebinde dileğinde bulunmuşlardı. Bu defada yine böyle bir talep var. Ben bana düşen vazife olarak sadece arz vazifesini yapayım. Size arz edeyim. Bu Kur'an kursuna yardım edin. Siz de size düşen vazifeyi yapın. Onlar da kendilerine düşeni yapsınlar. Lillahi teala el -fatiha.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 وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ haşimül الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Maddi, manevi, muvaffak olma, bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında hiçbir mahrumiyeti, hiçbir işkencesi olmayan bir insan muvaffak olamaz. Dünyada suri bir muvaffakiyet görülse bile bu devamlı değildir. Ahiretteki muvaffakiyet, ise asla bahis mevzu olamaz. Her türlü refah ve saadet, her türlü iyilik ve güzellik, bir kısım sıkıntılara, bir kısım meşakkatlere, bir kısım mesaib ve devahiye katlanmaya bağlıdır. ''Bikaderil kedditüktesebul meali'' demişler. Ne kadar meşakkata maruz isen, vücuduna ne kadar diken battı, canın ne kadar yandı ise o kadar yükseleceksin çilesi ıstırabı olmayan insan, esasen büyük davanın, büyük adamı değildir. Onun içindir ki, Allah en fazla sevdiği, ve sevmesini bizlere bir farz olarak yüklediği, göklerin ve yerin nuru, bütün varlık aleminin merkezi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, akla hayale gelmedik, meşakkatlere maruz bırakıyordu. Ama bu kötülükleri, fenalıkları, bu musibetleri ona, kendilerine hak tebliğ ettiği için kafirler yapıyorlar. Allah kafirleri sebep ve vesile yapıyor, Habibi edibini imbikten imbiye atıyor, potadan potaya intikal ettiriyor, bir eridin yeter mi yetmez bir daha eriyeceksin, Pota kaldı mı içinde zaten yoktu ki ne posa olacak. Hasların hası haline getirdiği, bütün haslara imam yaptığı nebiler nebisini bu mevzuda dahi mukteda olarak bize arz ediyor. Kudvetuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bizler, önderimiz, rehberimiz, piştarımız Hazreti Muhammed'dir diyen bizler, karşımızda bu hususta dahi onu örnek görelim diye, mukteda görelim diye. Resul-i Ekrem büyük davasından böylesine haince, sinsice şeylerle vazgeçirilmeye çalışıyor. O ise direniyor, zireklik gösteriyor, yılgınlık göstermiyor. Dim dikti hayatının sonuna kadar, Dimdik büyük vazifesini rahatlıkla hayatının sonuna kadar yaptı. Okuduğum bu ayet-i kerimede de kafirlerin onun karşısına çıktıkları bir kısım tuzakları, bir kısım hileleri anlatıyor. Sana tuzak kuracaklar, seni kökten kazmak için, seni idam etmek, yok etmek için, Çeşit çeşit hileler çevirecekler, komplolar kuracaklar. Ama Habibe Edib'im itimat et, inandığın Allah'a itimat et, Allah heyrül makirindir. Bütün kefere ve fecerenin çevirdiği hileleri, tuzakları onların başına çevirecek, ters yüz edecektir. Bütün emellerini akım bırakacaktır. Bütün onları haib ve hasir kılacaktır. Seni ümit var edecek, seni mes'ud edecek, seni muzaffer edecektir diyordu. Her gün Resul ü Ekrem'in karşısına bunlardan biri çıkıyordu. Her gün bir köşe başında zağlı bir bıçak, zehirlenmiş bir kılıç Resul ü Ekrem'in karşısına çıkıyordu. Her gün bir duvarın başından bir taş atılıyor, bir yığın toprak saçılıyor veya yığın yığın tükürükler mübarek yüzüne atılıyordu. O tükürükleri nereye atmak icap ediyor onu Allah bilir, onu Resulullah bilir, onu biz de biliyoruz ama Allah Habibi edibini eritiyor, çileden çileye maruz bırakıyordu. Bütün kainat şahit oldu, etrafındakiler etba'ı şahit oldu, biz de şahidiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam zerre kadar inhiraf etmemiştir. İşte bu kötü hazırlıklardan, tuzaklardan bir tanesini de ileride İslam'ın yüzünü ak edecek Hazreti Ömer'e yaptıracaklardı. Hazreti Ömer'in elini Müslümanlığın yüzünü güldürecek Ömer'in nurlu elini kana boyayacaklardı, ebedi husrana, ebedi haybete mahkum edecekler. Omuzundan büyük dava'yı atmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hakî ve taberâninin Akil ibn Abi Talip'ten bize nakrettikler işeye göre, lavudi ati şemt fi yemini ve al fi لَا اَدَوْ هَذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يُذِهِرَهُ اللّٰهِ اَوْ اُهْ لَكَ ف۪ي طَلَب۪يهَ اَوْ كَمَافَاتٍ Güneşi bir omuzuma koysalar, amcacığım, ayı da bir omuzuma koysalar, vallahi ben bu işi bırakmam, hiç teklif etme. Ta bu işi herkese duyuruncaya kadar Allah dinini izhar edecek veya Yahutta ben bunu talep ederken ölüp gideceğim. İşte bu iki şey olur, üçüncüsü olmaz. Benim terk etmemi bana teklif etmeyin diyordu. Amcası ağlayan Nebi'ye git evladım diyordu. Şimdiye kadar nasıl himayetim, bundan sonra da himaye edeceğim bildiğin gibi hak ve tercüman oluyordu. Yolların çetrefilli olması, karşısına çeşit çeşit insanın çıkması, bıçakların, hançerlerin, kılıçların çıkması Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sindiremiyordu. İşte size sürur verecek şu tabloyu bu mevzuda arz etmekle ittifa ederim. Hz. Hamza, İslam'a girince, hem İslam bağı hem de cibilli bağı, Müslümanlar kuvvet kazandığından kafirler iyice şoku olmuşlardı. İyice efkarları Allah fullak oluverdi. Hazreti Hamza gibi gözünü budaktan etirgemeyen bir insan, hem imanla Resulullah'a bağlanır, hem de amcası olduğundan dolayı cibilli bir bağla bağlanırsa, artık bunlara karşı çıkılmaz diye ciddi bir endişe almıştı. Onun için vakti hiç fevk etmeden, Hemen 2-3 gün içinde Hz. Ömer gibi mert mi, met, cesur mu cesur birisini hazırlayıverdiler. Ebu Cehil'in şeytanatıyla, o zamana göre Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla Hz. Ömer'i hazırlayıverdiler. Pür hiddet ve alabildiğine bir şiddet içinde, Resul-i Ekrem'e karşı son oynanacak, oyunu oynayacak, işini bitirecekti. Çok çetin bir işe girişmişti ama o işin neticesinde dize gelme, teslim olma da vardı. Ömer'in bu mevzuda bize geliş teslim oluşunu bize vaka tespitçileri, menazil yazarları anlatırken Kabe'nin örtüsü altında Resul Ekrem'in Kur'an'ını dinlediğini de naklederler. O belki onun sinesinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiştir. Bir kesilmiş kurbandan duyduğu bir ses de bir buz parçasını eriti vermişti. Fakat en son kız kardeşinin evinde bütün buzları eriyi vermiştir. Fürhiddet, Mekke'nin karanlık sokaklarından birinde, Resul-ü Ekrem'in bulunduğu i̇bn Erkam'in Erkam'ın evine doğru giderken, karşısına Nuaym i̇bn Abdullah çıkıverdi. Nere böyle fürhiddet ya Ömer dedi, Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Ömer'in pervası yoktu ki, hicret ederken bile kadınını çocuğunu sahipsiz bırakmak isteyenler falan vadide karşıma çıksınlar diyecekti istikbalde. Ömer'in füturu yoktu, pervası yoktu, o gündü öyleydi. Zaten Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i şerifiyle, insanlar maden gibidir. Cahiliyede altın olan yine altındır, bakır olan yine bakırdır. Sünepe, miskin mi miskin olan insanlar kafirken nasılsa müslümanken de öyle olur. Ama cesur, mert gözünü budaktan esirgemeyen insan, Müslümanla o hal ile girdiği zaman o İslam'ın müdafiği ve muhamisi olur. Çok çetin bir işe girişmişi Hattaboğlu dedi. Bu söz dahi Ömer'in çileden çıkmasına kâfi geldi. Göçtünden tuttuğu gibi bu zayıf, kelimsiz adamı yere verdi ve göçtüne çullanıverdi. O dakikacıkta evvela onu boğazlayacak. Evvela senin işini göreyim de sonra onu. Demek sen de onlardansın. Nuaim İbni Abdullah gülüyordu Ömer'in cesaretine. Allah'ın hilmine gülüyordu. Resul-ü Ekrem'in çektiği cefalar karşısında Allah'ın halim olmasına gülüyordu. ''Ya Ömer, senin kız kardeşin de girdi bu yola.'' deyince Ömer beyninden vuruluverdi. Nuaym'in sırtından veya göçlünden kalktı, damadı Hz. Said'in evine girdi. Amcasının oğlu, kız kardeşinin kocası, akrabası ondan evvel Müslüman olmuş İslamiyet'e girmişler. Ve Hz. Habbab onlara Kur'an talim ediyordu. Aha Suresi nazil olmuştu. Resul Ekrem'in destanı desem sezadır. Resul Ekrem'i anlatan, Hz. Musa'yı anlatan, peygamberlerin çilesini anlatan, insanların imanını anlatan, seherenin, keferenin hakikat karşısında dize gelişini anlatan adeta Resul Ekrem'in hayatını destanlaştırıyordu. İşte bu sure nazil olmuş ve o iki insana talim ediliyordu. Ömer'in aslan sesi kapının önünde duyulunca, kabab bir tarafa süüşmüş saklanı vermişti kız kardeşi de korkudan ne yapacağını bilememişti, damadı da ayrı bir tarafta saklanıvermişti. Ama Ömer'in içine Taha Sûreti'nin lahutu sesi çoktan girmiş, içinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermişti. İçeriye şiddet ve hiddetini muhafaza ederek giriyordu ama artık bunlar sun sun'id. Neydi o okuduğunuz? O tabi çekimsel kalıyor, Allah'ın kelamını çıkarıp Ömer'in abdetsiz eline vermek istemiyor. Damadını yakasından tutup yere atınca, kız kardeşi araya giriyor, ağzından yediği yumrukla kanlar içinde yere serilen kız kardeşi Allah'a teveccüh ediyor. Mazlumun kalbi münkesirin o esnada, Allah'a teveccüh de ağzından çıkan dua, münacattaki mübarek kelimeler, iksir gibi tesirini gösteriyor. Ömer getirin o Kur'an parçasını bana. Sure-i Taha'yı eline alıyor, Kemal-i Edeb'le onu okumaya başlıyor. Yavaş yavaş adeta, İnsanlığı mesholmuş Ömer o esnada, fıtratı asliyatına dönmek için bir değişme görülüyor kendisinde. Yavaş yavaş Ömer değişiyor, yavaş yavaş Ömer çözülüyor. Allahu la ilahe illahu hu lehul esmâul hüsnâ ve hel etâki hadîs-ü Musa Buraya geldiği zaman, kutun putperesi nasıl peşi peşine yıkıldığını Ömer hayalen tasavvur ediyor her şey Allah'ın azameti karşısında nasıl parça parça olup yıkıldığını müşahede ediyor gibi oluyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah besmelesini çekiyor, içindeki buzları eritiyor, resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Haber çoktan Resul-i Ekrem'e ulaşmış. Bir iki gün evvel vakka zayıf dahi olsa resul Ekrem, Ebu Cehil Ömer'den ikisinden birine dua etmiş. Bunlardan birine hidayet eyle, demiş. Çeşitli tariflerle rivayet edildiği için zayıf olsa bile kuvvet kazanıyor. Resul-ü Ekrem'e daha evvel Cibril gelmiş, Ömer'in geldiğini, nasıl geldiğini haber vermiş. Onun için nebiler, nebisinin hiç endişesi yoktu. Selaşa, paniğe kapılan sahabinin paniğe kapılması karşısında, üç günlük Müslüman, cesur Müslüman Hamza İbni Abdülmuttalip, kapının arkasına sıçrayıverdi. Ömer kem niyeti geliyorsa haddini bildirmek, çok kolay bir şeydir, rahat bir şeydir. Eğer iyi niyetle geldiyse, başımız üzerinde yeri var. Birbirinden üç gün paslayla, üç günlük bir parkla, aralıkla Müslüman olan bu iki insan, İslam'a güç ve kuvvet kazandırmışlardır. Ve kafirler işte ondan sonradır ki, yıkılmışlardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ömer, Resul-i Ekrem'in yanına girdi. Resul-i Ekrem onu tebessümle karşılıyordu. Sahabi de hayret içindeydi, dehşet içindeydi. Yanına sokulduğu zaman eteğinden tuttu, silki verdi. Belki de o esnada küfrü ait her şey dökülüverdi. Artık ondan ötesini ne tasavvur ne de ifade dile getiremez. Develerin boynunu panayırlarda büküp altına alan Ömer, o dev Ömer, iki metreden uzun boyuyla Resul-i Ekrem'in karşısında iki büklüm olmuş, bize gelmişti. Hüzur-i Resulullah öyle erimiş, öyle tükenmiş, öyle küçülmüştü ki Allah Resulü onun sinesine bastığı an oradan ayrılan Ömer başka bir Ömer olarak ayrılıyor. Kılıcıyla onun başını kesmeye giden Ömer, kılıcını kınına sokmuş, müslümanların 39 müslümanın önüne düşmüş, açıkta namaz kılalım enerjisi, açıkta namaz kılalım cesareti, açıkta namaz kılalım hakkaniyete, hakka bağlılığı havası içinde dışarıya çıkmıştı. Müslümanların İslamiyetlerini ilan etmeleri Ömer'in o günüyle olmuştu. Allah Celle Celaluhu bütün yeryüzü müslümanlarının bir Ömer beklediği bu devirde, şahsi-manevi halinde bu Ömer'i zuhur ettirdin, İslamiyetimizi ilan ve izhara bizleri muvaffak kılsın. Hak ve hakikatin açık, berrak yüzünü güldürsün, bizleri de güldürsün. O günden sonra İslamiyet zuhur etti. O günden sonra Allah Resulü'nün meydana getirdiği mevkeler bütün afa kısardı. O günden sonra onun sadık yarlarının, yaranının, atlarının, naraları bütün cihanın her tarafında duyulmaya başladı. Cihan, Hz. Muhammed'in cihanı oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O dalgaların en küçüğü, 20. asrın kurumuş, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş sahiline gelse dahi, biz elhamdülillah sinelerimizde onun muhabbetini, ona imanın coşkunluğunu, ona bağlılığı hissediyor ve Allah'a binlerce hamd ve sena ediyoruz. Onu anarken, ona ait şeyler anlatırken, sanki sahabinin içinde gibi kendimizi hissediyoruz. Sanki Ömer şimdi geldi, sanki şimdi çıkıyor gibi. Allah bütün gönüllere duyursun. Allah hissiyatımızı hışyar eylesin, kalplerimizi hışyar eylesin. İslamiyet'i hakiki manasıyla, gerçek yüzüyle kavramaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsanel kalamu abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil allem. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kalam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المُتَبَرَّطَاظِمًا لنبيه وتكريمًا لفَقَامَةِ شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لبيت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين لخيار منهم الأبرار وسلم تسليمان كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا Allah, Allah'ın kulları itakullaha ve atiu Allah'tan çok korkun korktuğunuz için Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin İnna <Mount Lang> <Cloneeme> Allah ya'muru bil'adli ve'l-ihsani ve'ita'i'z-kurba Allah adaletle emrediyor Yalnız doğrular cennete gidecek, size doğrulukla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, görmeseniz dahi her hadise tarrakalarla onu ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, rahatsız olmadığınızdan ve henüz rahatsız olduğunuzdan, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, yanlış terbiyecilerin anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, size böyle cevazu nasihat ediyor, Ta düşünesiniz, Bin türlü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. Emnü eman içinde sahili selamete çıka, müminlere Allah'ın vaad ettiği cennete dahil olasınız. <gülüyor>